Cuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz. Merhaba Ali, hoş geldin. Teşekkürler. Ee, şehirden çok sık sık söz ediyoruz biz programımızda konu oluyor ama modern olmak biraz da şehirde yaşamak. Şehirde yaşamanın da ötesinde şey modern şehir üzerine düşünmek, metropol hayatı üzerine düşünmek. Çünkü e, gündelik hayatta pek çok da ayrıntılar var onlarla karşılaşıyoruz. E, bugündeki programda da Beatriz Colomina adlı bir İspanyol e, akademisyenin İspanyolca yazmaya başladı. Daha sonra İngilizce olarak devam ettirdiği bir kitap. Hmm. Türkçe'ye de yeni çevrilmiş Mahremiyet ve Kamusallık az sonra da künyesini vereceğiz kitabı. Burada da modern mimarın iki önemli yaratıcısı Adolf Loos ve Le Corbusier'den söz ediyor. İkisinin birbirine çok zıt farklı Mimar, mimarın işlevi, çizimin yeri, fotoğrafla ilişkisi mimarinin bütün bunlar... Her konuda bir, adeta birbirleriyle zıt... ...karşılık içerisinde iki düşünür... ...iki mimar düşünür diyelim. Evet mimar düşünür evet. gayet uygun olur ikisi Bilge için. Bilge mimar. Evet. Ne kadar tartışılsa da düşünceleri... ...aşılmış olduğu da söylenebilir. Ama bir... Yüz, bir ...20. yüzyıla damgasını vurmuş iki isim... ...gerçekten de. Onların... E, Düşüncelerini karşılaştırıyor burada. Şimdi modern şehir hem bir hızın olduğu, her şeyin hızla yaşandığı ve burada tabii şehirde yaşayanların da böyle bir hızlı ortamda algılarının dönüştüğü, algılarının da değiştiği vurguluyorlar her ikisi de. Le Corbusier evin modern mimaride en önemli özelliklerden bir tanesinin pencerenin işlevinin değişmiş olmasını söylüyor. Pencere eskiden bina iç mekanı ışıklandıran, hava almasını sağlayan bir şey iken... ...şimdi sadece bir çerçeve dış dünyayı gören, dış dünyaya açılmayı sağlayan bir çerçeve aslında. Ama burada dış dünyadaki o hızı yakalamak da kolay değil. Çünkü çok hızlı, sadece bir film izliyor. Evin içindeki iç mekandan, pencereden birisi, bakan birisi, camdan bakan birisi film izliyormuş gibi. Walter Benjamin'in film sinema izleyicisiyle benzetmesi var. Bir sahneyi yakaladığında hemen sahne zaten değişir. Yani orada pek bir şey anlayamaz. Evet yakaladığın yani. anda. Modern bir binanın içerisinde de inşa edilmiş binanın penceresinden bakan bir kişi dele Corbusier'e göre ancak film seyrediyormuş gibi bu hızı yakalamaya şey yapıyor. Yani hiçbir zaman görüntüsü sabitlenemez. Yani evet. ee, Losun söyledikleri ise tam dersi. O e, mahremiyeti koruyan bir şey olarak kabul ediyor. Suç hiç sevmiyor. Süs'e acayip bir eleştirisi var. Evet minimalist değil mi? Müthiş bir minimalist. Evet, yani, e, cinsiyetçi de aslında. Süs kadınlara özgür. <gülüyor> süs insanı her şeyi binayı da süslerseniz mimari meta. Daştırmışsınız diyor. Ee, i̇nsanlarda da öyle. Garip bir şapkası olan ya da şapkasında deve kuşu tüyü olan bir kişi oturup da herhalde şeyi işte saf aklın eleştirisini yazamaz. Yani <gülüyor> süs ile e, entelektüel birikim birbirleriyle uyuşmazlar. Boynunda bir kolye, kocaman bir kolye taşıyan bir kişi dokuzuncu sinfonu yazamaz. Kültürlü bir insan daha da ileri gidiyor. Hadi bunları biraz anladık ama kültürlü bir insan pencereden bakmaz dediğinde de biraz şey aşırıya kaçmış olduğu için iç mekanlarında yaşar. Yani binanın dışı, binanın yüzeyi, bir evin yüzeyi orada kişiler ikamet ediyorlar mesela. Dışa hiçbir şey anlatmak zorunda değildir özel bir bina evin içerisinde. Sadece mahremiyeti korur orada. Yani dışarıdakiler de bakmazlar içeridekiler de onlara bakmazlarını ba önler. E. Burada iç ve dış mekan arasındaki kesin bir sınırı çiziyor. Le Corbusier tam tersi. Bauhaus'tan baktığında biraz daha modern olduğunu söyleriz. Çünkü modernliğin bir özelliğinde iç ve dış, kamusal ve özel arasındaki bir ayrımın yok olduğunu düşünüyorsan, Corbusier biraz daha modern, daha modern oluyor. Kamusal binalar için böyle söylemiyoruz. bankalar insanlara şey diyebilirler. Banka binaları gelin paranızı bize saklayın. Çok emniyetliyiz biz. Adalet Sarayı gel dilekçeni ver. Burada hakkına kavuşacaksın der insanlar. Bakışlarıyla renkleriyle dekorasyonlarıyla her şeyleriyle pencereleriyle. A azametleriyle görkemleriyle evet, değil mi? Evet her şeyleriyle kamu binası bir şeyler söyler. Ama ev hiç böyle değildir. Ev tam aksine mahremiyeti sırları saklar. Bir şey anlatmaz insanlara. Burada Le Corbusier'in İç mekana girdiğinizde de zaten diyor bir e, yavaş yavaş ilerlersiniz diyor. Modern mimari göz eski mimaride e, kısıtlı bir e, pardon pencere kısıtlı bir organdı diyor pencere için. Organ olarak düşünmek bir göz olarak görüyor zaten evet. şey, pencere, pencereyi. İç binanın içerisine girdiğinizde de yavaş yavaş ilerlersiniz orada. Mimari ve Corbusier için görmekle çok ilgili. Los tam aksine mimari onun için dokunmakla ilgili ahşaba dokunacaksın ahşap üzerine oturacaksın onu hissedeceksin mimari kataloglarının <gülüyor> dergilerine karşı fotoğraf bir şey anlatmaz bir şey saydamlık vermez ee, bazı gerçekleri yok eder saydam o kadar değildi de Cole tam aksine yani fotoğraf gibi bir mercek gibi görüyor pencereyi dış dünyayı öyle şey yaparsın izlersin ama burada modern bir bir binanın içerisinde oturan kişi az önce söylediğim Le Corbusier'e dayanarak söyledim. görüntü hiçbir zaman yakalanamaz sabitlenmez ama barok mimarı öyle değildir her şey taş gibi her şey donmuş orada evet. yerinden kımıldamaz orada taşlar vardır kesilmiş taşlar vardı, Özenle kesilmiş taşlar. O onlar kımıldamaz. Oradan baktığındaki dünya da zaten çok kımıldamaz. Yani hareketli değil. Modern bina öyle değil. Ama burada tabii Le Corbusier'in mimarisi de biraz aşılmış gibi. Endüstriyle çok birlikte şey yapıyor. Kitlesel üretim olarak düşünüyor evlerin üretimi. Yani sos en lüks evler dahi biraz sosyal konut gibi oluyor onun için. Hatta bir dönemde uçak imal etmiş bir sanayicilerle ev yapmaktadır. ...konusunda anlaşıyor onlarla. Katalogları, tüketim müşterilere gönderilen büyük mağazalardaki kataloglara bakıyor. O kataloglara bakmakla mimari bir eserin katalogunu hazırlamak aynı aşağı yukarı aynı şeyle Korbüze içinde. Evet yani bu iki... Gerçekten taban tabana zıt iki görüşün biri haklıdır demek de çok zor ve çok ilginç bir tartışma bu aslında. Her ikisinin de son derece önemli tespitler dönüm noktası olarak yani çağ değiştirmemiz açısından dönüm noktası sayılabilecek ya da geride kalmış kaçan bazı şeylere. Göndermeleri var ikisini yani bir sentez ulaşmamız belki ilginç olabilir. Bence sentez de çok ulaşmak zorunda değiliz. değiliz, değiliz ee, i̇kisini Can... böyle o. Tartışmada bırakmak ve açmak öyle yani Çok ama açı, yani zihin açıcı bir tartışma evet, bu. Sadece mimarlıkla ilgili değil çünkü değil. algıyla ilgili bir şey. İletişim, tamam. orga, iletişim araçlarının kullanılmasıyla, fotograflı, sinemayla yani modern insanın yaşayış biçimiyle ilgili bir şey. Ve Şimdi. bir de yani şehirle kır arasındaki şeyi de değiştirmesi açısından. E, yani ona bakışı da ve bu bana şeyi de hatırlatıyor. Yeni... Hükümetin Türkiye'de yeni hükümetin yeni bir bakanlığı oldu, çevre bakanlığı, çevre ormancılık bakanlığı değil artık. Ayrıştılar. Şehircilik değil? ve çevre bakanlığı oldu. Yani hem şehir şehri hem de çevreyi aynı. Bir şey potada eriten çok tuhaf bir yere de geldik. Bunu da hatırlattı bana evet. bu tartışma. Şöyle var yani bir de modern pla şehir planlamacılığı çok düzenli, disiplinli, geometrik olarak şehrin düzenlenmesi. Le de biraz daha düzene yatkın bir düşün düşünür mimar olmakla birlikte... E Şehrin o karmaşasının, modern şehrin karmaşasının planlara gelemeyeceğini gösteriyor ikisi arasındaki tartışma. Bir sınır koyma meselesi var. Yani bir sınır çizmek. Sınır çizmek hem... Bir dost, biriyle yan yana yaşamaktır. Ama aynı zamanda onu muhtemel bir tehdit olarak görürüm. Sınır çiziyorsan bir kimseyle evet, aranma. Yani ev bir sınır, dış dünyadan beni koruyan bir sınır. Ama modern hayatta da öyle. insanlar hep dış sınır koyuyorlar. Modern hayatın bir doğal akışı var, bir kendi dinamiği var. O bütün dini, sınırları aşıyor. Yani hem bir form bulma tasası var ama formda da... Mimar öyle tabii formsuz amorf bir şey olamaz. Yani bir bina yapmak, bir inşa, bir inşada bulunmak. Ama belirli bir formada gelemiyor. Yani tanımlanamaz bir şey var. Ele avuca sığmaz bir şey var teorilerinde de, görüşlerinde de. Modern şehir yaşantısında da öyle. Evet. Evet, çok son derece uzun süredir bu mimarlık gibi konulara girmiyorduk. İyi oldu bunlar üzerinde de biraz düşünme fırsatı bulmamız. Şimdi bir e, parça dinlemek için bir ara verelim. Ve, Past Time Paradise adlı parçayla Patty Smith'e kulak veriyoruz. Time Perdersi ki bu Stevie Wonder'in de ünlü şarkısının bir parlak yorumu. Bence Smith'ten geldi. Evet Cuma'da Adamlar programı 949 ve Açık Radyoda Halil Turhanlı ile Ömer Madra bendeniz şey üzerinde biraz mimari ve şehircilik konularına da el atma fırsatı veren bir kitap üzerinde çalış, e, bakıyoruz bir kitaba Beatriz Kolomina'nın yazdığı bir kitap Mahremiyet ve Kamusallık alt başlığı da kitle iletişim aracı olarak Modern Mimari Metis yayınlarının e, yeni yayınladığı Haziran 2011 tarihli çok yeni bir kitap kendisi 1996'da ilk defa e, Yayınlanmış bir kitap e, İspanyolca başlamış sonra da İngilizce bitirilmiş Privacy and Publicity Modern Architecture as Mass Media adını taşıyor MIT yayınlarından çıkmış Türkçesi de Metis yayınlarından çıkan Türkçesi de Aziz Ufuk Kılıç'ın imzasını taşıyor. Evet, burada Le Corbusier ve Adolf Loos'un birbirinden taban tabana zıt algı ve bakışlarıyla ördüğü bir mimarlık, şehir, mekan duygusu, bakışı arasında biz de gidip gelip evet. bakmaya çalışıyoruz. Aslında mimari bir yüksek kültür olarak, yüksek sanat olarak görülür. Fakat bu ikisi de çok kültürlü oldukları kesin özellikle Losun da yazdıkları mesela süsten kaçıyor ama yazdıkları çok karmaşık olduğunu söylüyor ben okumadım yazdıklarını ama yazar Beatrice Kolamine tezini hazırlarken Hepsini okumuş yazdıkların Bir labirent gibi içine girmesi ve içinde ilerlemesi oldukça zor. Yani kendi mimarisine ne kadar sadeliği e, savunmuş olsa da yazıları o kadar da sade değil. Evet. Karmaşık, evet. iç içe geçmiş düşünceler diyor. var. Evet. Bu yüzden senin de dediğin gibi bir senteze varmaktan ziyade belki onları olduğu gibi bırakmak daha... Aradan 10 yıllar da geçse başkaları çıkıp onların üzerine tezler yazacak herhalde. Daha da farklı okuyacaklar. Okumalara çok farklı okumalara açık. Açıklar evet. evet. Yani bir de yani sen programın başında şey de söylemiştin. Yani biraz geride kalmakta olan düşünceler dedim. Bu doğru tabii evet. her ikisi için de evet. belki. Ama zaten önemi de orada. Yani pek çok kendilerini aşmaya da imkan verecek bir düşünsel ...dünya kuruyor olmaları... Da. ...hesaplaşılan düşünürler... Evet. ...hesaplaşmadan bitmediği düşünürler... ...evet bunların. aynen öyle... ...çok önemli bir şey bu yani... Bunların bir tanesi... ...Le Corbusier... Sını, ...sonu sınır çizmek aslında... Dedi. E, ...herman Bro, Robert Musil'in... ...niteliksiz adamı... Evet. ...yani çağımız... ...modern çağ... E, ...bir sınır çizme çağıdır... ...aynı zamanda... ...hem dost ilişkiler hem de hasmani ilişkiler sınır çizmek öğretir yani bir, muhtemel bir gelecekteki bir düşmanımdır benim ondan sınır çizme gereğini duyuyorum. Ee, ama modern dünya aynı zamanda ister istemez o kendi dinamizmden ötürü sınırların yok olduğu sınırların silindiği bir dünya ve her şeyin iç içe geçtiği bir ah haline geldiği bir dünya Losun buradaki tasası mahremiyetin kaybolması. Yani erişim alanı için bir kapanma alanı nasıl kurabilirim? Mimarlıkta bir kapanma alanı kurmak istiyorum. Ve birilerini gözün erişim alanında uzakta tutmam gerekiyor. Orada oturan da aynı zamanda dışarıya bakmayacak. O var, varsayıyorsun. Evet. E, Korbüce'ninki tam tersi. E, evet bu ikisi arasındaki kamusal ile özel olan arasındaki ve iç ve dış arasındaki o sınır çizgisi belirsizleşmiştir. Buna, buna da uyum sağlaması gerekiyor mimarinin e, deme, demek getiriyor şeyiyle tezleriyle savunduklarıyla yani geleneksel anlamda artık o pencereler o diğer yerler şeylerini yerine getiremezler Şimdi bir şey de aklıma gel adoplos süse o kadar aykırı ki yok karşı ki almanca'daki harfler isimlerin nesnelerin isimlerinin büyük harfle yazılması bile karşı. <gülüyor> Onları bile süs olarak görüyor yani onlar kaldırılsın diyor. Bir Jacob Grimm adlı bir dil bilimci çok güzel bir, o önermiş. Katılıyorum bu bir hararetle destekliyorum. Hakikaten bunlar süs yani bu şeyler. Bunları kaldırmak gerekir harflerdeki şeyi. Hiçbir zaman sus, bu, süs nesnelerin evet. bütün ne Almanca'da nesneler evet. büyük harfle evet. yazılıyor nedense evet. evet. Ha, hem cümlelerin başındaki kelimeler de büyük harfle yazılıyor. Ona ilaveten bir de Almanca özgü olduğu söylenebilecek bir durumla e, e, tek tek kelime, nesne, evet. elleri, isimleri şöyle yazıyorlar. Şimdi büyük Nima... harfle başlatıyorlar. Şu üstü Evet, yani çok büyük Lüzursuz. harf kullanmak da benim de şey, böyle yazı <gülüyor> yazarken falan da e, rahatsız eder. Yani yazının içerisinde büyük harf var. Bazen çok özel arkadaşlarım da email e falan. Daha hiç büyük harf kullanmıyorum. Hepsini küçük harf. E comics <gülüyor> evet, gibi. Yani evet. O da hiç tam aksine hiç büyük harf kullanmaz biliyorsunuz. Evet. Onun şiirlerinde ben atik bir şey yaz. Yani sahip, <gülüyor> rahatsız ediyor. Gözü rahatsız ediyor. Ben küçücül olarak görmüyorum ama Adolf evet. Loos'un bu görüşünden sonra daha başka da bakabilirim. Evet, Görünüm. ben de öyle. <gülüyor> Bir de, yani dekorasyonu falan da hiç sevmediğini söylemiştik. Mimari bütün bunları mimarinin, mimarın meta haline getirildiğini <gülüyor> söylüyor. Mimari kataloglarda olmaz. Kat fotoğrafı olmaz. Fotoğraf yanlış bir şey. Mimari bir iç mekanı size göstermez. Onun hakkında size hiçbir fikir vermez. Bütün bunlarla e, mimarinin e, sanat mimarının sonucu faydacı bir, Sanat eseri bir fayda ile şey yapılamaz. Ölçülemez. Yani bu yüzden de dekorasyon süs olan bunlar Mimarlı sanat eseri olmaktan çıkaran şeylerdir dekorasyon. Hatta biraz homofobik bir şey de var. Zamanın bazı dekoratörlerine, iç mimarlarına karşı süsün efemini olduğunu söylüyor. Los mesela bugün tüyler ürperci şeyler bunlar <gülüyor> söyledikleri şeyler yazdıkları. Saçma da görülebilir. İnsanları öfkelendirebilir de. Ama süsü o kadar karşı ki bunları söyleyebiliyor süsü. E, sadelik. Şimdi, Acaba Rokoko dönemini, Barok dönemi nasıl karşılıyor? Evet, yani onu okumadım. E, Herhalde midesi bulanıyordur yani. Evet, e, pen mesela pencerelerin de bakılma, bakılmasının ön karşı çıkması dışarıda tüketilir, tüketilir bir dünya var. Yani kültürlü bir adam o tüketilir, bir tüketici oluyorsun. <gülüyor> Pencereden bakarak yani. Pencereden işte. baktığında bir mağaza vitrinine bakan bir kadın gibi oluyorsun. Yani büyük ana <gülüyor> evet. caddede gezen ve gör, görerek alışveriş yapan. Onun da bir ismi de vardır. Şimdi aklıma gelmedi yani mağazaları gezerek. Window shopping. Evet, yani. evet, evet. Vitrin evet. Şeyi, evet. alışveriş, alışveriş yapmak. Bir insan bakın <gülüyor> pencereden bakarsa, evinin penceresinden bakarken kendine window shopping yapmış gibi oluyorsun. Çünkü evet. dışarıda <gülüyor> modern dünya, tüketilir bir dünya var. Ama bir yandan da 20. yüzyılın başlarında Viyana da yani modernizmin doğduğu şehirlerden bir tanesi, bütün sanat bilinç akımının Freud'un şehri sonuç olarak, Kalkross'un şehri, Wittgenstein'ın şehri. Evet. Bütün bu Anos Sömberg'in şehri, bütün modern insanı da şok et, et, yeniliklerin geldiği bir şehir. Yeni buluşların olduğu bir şehir. Burada bir form arayışı var şeyde de. Losta'da. Yani ne kadar süsle karşı çıksa bir, bir, bir biçim arayışı var. Ama onun peşinde. Bir de tabii Beatrice Colomina'nın ...saptadığı bir şey... ...yani demin biz de söyledik... ...her ikisinin görüşleri mimarlığın ötesinde... ...düşünceler sürüyorlar... ...mimarlığı daha başka disiplinlerle bağlandırılıyor... ...medya eleştiği... ...medya teorileriyle... Yeni, ...yeni gelişmekte olan teorilerle... E İletişim teorileri ilişkilendiriyorlar. Mesela, eee Karl demin aklıma geldi. Gazetelerin artık e, insanları bilgilendirmekten ziyade enform, enformasyon verdiğini söylüyor. Enformasyon sadece bir olayı saptamak, bir şey söylemek. Es, o birikte şey de var. Walter Benjamin'de de var. İlk gazeteciler e, olayları kapsarlardı, coverage anlatırdı. Kendi yani bu bir ilk baştaki o gazetecilik ki Gabriel Tart kamuoyunun doğuşuyla gazetelerin çıkışı arasındaki o müthiş bağlantıyı saptar söyler hatırlatır vur altını çizer gerçekten de bilgilenen tartışan kamuoyun oluşmasına gazeteler çok etkili ama 20. yüzyıl başlarında Viyana'da gazetelerden bir yakınlık var artık gazeteler sadece bir olayı saptıyorlar çok kısa olarak enformasyon veriyorlar. Bunu yapmakta maskelemektir diyor. Modern insanın maskeye ihtiyacı var. Al, pek fazla bilgi sahibi olmak istemiyor. Birincisinde gazeteci bir olayı kapsarken, anlatırken hikaye anlatmış gibi oluyordu diyor Walter Benjamin. Ki, Anlatıcı, gazeteci olayın içerisine gömülüyor. Tıpkı bir çömlek yapan kişinin, çömlekçinin e, o çömleğin içerisinde parmak izlerinin kalması gibi üzerinde. Gazeteci orayı kendi kişiliğini vuruyordu gazeteci, iyi bir gazeteci anlattığında. Ama enformasyon bir şey, şöyle şu olmuştu, şu oldu, şu oldu. ama bazı olaylar enformasyonla anlatamazsın ama. Arap devrimlerini sadece enformasyonla anlatamazsın. Bir Robert Fisk gibi bir gazeteci olman lazım. Evet. Yani. yani şey de var tabii e, ayrıca da e, neyi dışarıda bıraktığının filan da çok evet. büyük bir önemi e, var burada ayrıca. Söylemediklerinde söylediklerin kadar da önem evet. taşıyor evet. ayrıca. Yani, işte onu, medyanın <gülüyor> ama çok kısa bir dönemde çıkışıyla gazetelerin çıkışıyla halkı bilinçlendirmeleriyle e, sadece enformasyon ileten belirli olayları saptayan ve bazı olayları dışta bırakan. Evet, şimdi yani. artık enformasyon bile e, vermekten e, imtina evet. eden, kaçınan ve maalesef, maskeleyen, maskeleyen hatta durumlara da geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yani. maskelemeyi, pardon sözünü <gülüyor> kestim, maskelemeyi Cal Cross e, 20. yüzyıl başlarında saptıyor Viyana'da yani gazetelerin. Şey, zaten kendisi alternatif bir yayın çıkıyor, çıkarıyor. Meşale galiba. Meşale evet. E, gazete, evet, evet. Gazetelere şey, alternatif olarak çıkartıyor bunu. O enformasyon. Çok öznel bir gazetecilik anlayışı var. Öznel bir habercilik anlayışı <gülüyor> var. Sonucu kendi yorumlarını soruyor. Ama olsun. İnsanlar gazete böyle haber almak istiyorlar. Böyle, evet, zaten ona bile tahammül edemeyip sonunda hepsini yasaklıyorlar. Evet. Bütün yazdığı gazeteleri yani... Dünya sava yani gel gelen dünya savaşına da karşı çıktığı için evet. ve kendi hükümetinin ne kadar is. ortak olduğunu ortaya koydu artık hiçbir şey basmıyor. Boş basıyor onu bile yasaklıyorlar evet. yani. Çünkü bu biraz da maskelemeye yani hayatı mas modern hayat maskelenen bir hayat. Modern insan maskelerle dolaşır diyor Evet. Ee, yani çok, çok birden çok kişiliği vardır. Kamusal kişiliği vardır, özel kişiliği vardır, bir iş adamı olarak kişiliği vardır, bir aile reisi olarak vardır. Ama dışarı çıktığında kalabalığın içerisinde birisi olmak için bir maske takar. İlkel insanın maskeleri renk renk diyor. Yüz ifadelerini evet. anlatmak için, kuvvetlendirmek için maskeler kullanıyorlardı ve birbirlerinden ayrılmak için kullanıyorlardı ilkel insanlar. Ama modern insan maskeyi bir örnek olmak için kullanıyor. Aynı maske var. Şeyde, kamusal hayatın bir parçası olmak için Bütünün bir parçası olmak için O maskeyi kullanıyor Maskelemek, örtmek, maske metaforu Demin andığımız gibi Carl Cross'ta da var Yani gazeteler maskeliyorlar Her şey maskeleniyor Brekte de var Gizleniyor enform enformasyon. Evet, çok yani tek tip elbise giyip sonra da çok kişisel olduğunu söylüyorlar reklamlarda insanlara. Bu da ayrı bilmez. Hiç alakası yok. Yani başka programlarda da Adorno ile ilgili bir programımızda söylemiştik galiba. Evet. Frankfurt Okulu ile ilgili. Yani hemen fark edilirsiniz. Evet. Yani şunu giyerseniz <gülüyor> siz hemen fark <gülüyor> Fark edilirsiniz. <gülüyor> Cüzdanınızda bir şey de... Bir, Kredi kartı da taşırsanız fark ediliyorsunuz. Fark ediliyorsunuz. <gülüyor> ama bunu binlerce kişiye söylüyorsun ve olabildiğince çok kişi yes, o kredi kartını vermeye çalışıyor. O malı satmaya çalışıyor. Burada farklılık diye e, bir şey yok. Hepsi birbirinin tamamen aynı olan Tabii. şeyler seni kişisel özelleştiriyor. Çok acayip. Evet bir şarkı daha şimdi Slater Kinney'den More Than A Feeling dinliyoruz. More Than A Feeling <gülüyor> Slither Kinney'den dinlediğimiz bir şarkıydı bu da ve devam ediyoruz programımıza Cuma Adla Adamlar Açık Radyo'da 94.9'da Açık Radyo.com'dan da internet üzerinden yayın yapıyoruz Beatriz Colomina'nın Mahremiyet ve Kamusallık Kitle İletişim Aracı olarak Modern Mimari başlıklı kitabı üzerinden kalkarak kendi hayatımızda da Mekanlar, dış mekanlar, iç mekanlar bunların çelişkesi ve her ikisinin de e, farklı açılardan ele, al ele alan Le Corbusier ve Adolf Lohus'un iki önemli mimar düşünürüm birbiriyle oldukça çelişkili, daha doğrusu çatışan, farklı olan görüşlerinden kalkarak şehir mimari durumlarını konuşuyoruz Halil Turhanlı ile birlikte. Evet, evet. Le Corbusier'in başında da söyledik... ...bir iç mekanda olmak... ...görmek demek... ...iç mekanda... ...ama mimari onunla görme duygusuyla... ...öncelikle ilgili... ...Los hiç açısından ise... ...tam tersi dokunmakla ilgili... ...töze, tözüne dokunmak... ...taş, malzemeyi hissedebilmek... ...ahşapın üzerine oturmak... ...ve orada onu bütün vücudunda... ahşabın etkisini, soğukluğunu... ...nemli oluşunu, her şeyini hissedebilmek... Ama Korbüze için o biraz daha modern ben, bence. Bana öyle geliyor. Yani bakmak, dış dünyaya bakmak, algılamak. Şehrin hızı, modern hayatın hızıyla e, uyum sağlayabilmek. Modern şehrin özelliği o zaten. E, Robert Musil'in e, niteliksiz adamında söylediği bir söz. Şehirleri tempolarından tanıyabilirsiniz. Yani şey. Ama çok, e, bütün modern şehirlerde çok hızlı bir temposu var. Ama bütün modern şehirlerde hayat hiç rutin değil aslında. Yani bin bir ayrıntı var. Ve çok hızlı geçiyor. <gülüyor> Önemli olan o ayrıntıları orada yakalayabilmek. Yani o ayrıntılar, he heyecanlı olan... Ay Ayrıntılarla e, heyecansız olanı, sıradan olanı birbirinden ayırt edebilmek ya da çok her gün sıradan olanı olağanüstü gibi görebilmek, algılayabilmek. Bütün o şehirle ilgilenmiş olan e, bohem akımların, avantkart akımların, gerçek üstücülerin, durumcuların ve modern e, edebiyatçıların şehre bakışları böyle James Joyce mesela. Dublin'de 16 Haziran Yüzyılın başında 16 Haziran gününde Bir tek kişinin Blom'un hayatından Bir de epik çıkartıyor Bir destan yani modern edebiyatın büyük Bir, bir destan Kolay kolay okunan mı gelecek evet. Aylarının haftalarını alabilecek Çevrilmesi insanın günlerini alabilecek ve Bir defa okuduğunda da bir yana Bırakamayacağın defalarca dönmen Gerekir okudum anladım diyebilmen için Öyle bir yapıt çıkartıyor bir eser çıkartıyor Keza e, Virginia Woolf kadınların kendine ait bir odaları olsun istiyor. Evet içine kapanıyor orada tıpkı Lawson dediği gibi peki penceresinden bakmıyor çok fazla. Masanın başında yazıyor. Ama dışarıya çıkmayı Londra'yı görmeyi de Bloomsbury'den dışarıya çıkmayı Bond Street'i görmeyi veya o çevresinin insanların konuşmalarına tanık olmayı. Kulak misafiri oluyor. Ama orada ayrıntılar yakalayarak. Onlar da birleştirerek <gülüyor> o ayrıntıları bize Miss gibi korkunç, güzel, olağanüstü evet. bir roman hazırlıyor. Hayallerle, kendisini orada sürüklenirken kişi çıkan modern insan iç konuşmaları var. Bir yandan şehir geziyor bir yandan iç konuşmaları var. Sıradan bir tüketici değil, sıradan bir şey, vitrin alışverişi yapan bir kadın değil Virginia bu keza evet. şeyde o binlerce ayrıntının içerisinde yüzlerce ayrıntının içerisinde e, e, güzel onları birbirine eklem eklemleyerek olağanüstü bir roman çıkartıyor. Gertrude Stein'in de öyle keza pust gündelik hayatın içerisinde yediği bir çikolatanın tadını unutamıyor ama şey. ve oradan bütün bir evet. geçmişi kapsıyor evet. değil mi? Evet. Bütün bir tarihi. Burada verdiği i̇şte. bir örnek var. Werthov'un bir kamera gö kamera göz. O aslında e, yani ...Korbüzya'nın mimarisine şey... ...biraz yaklaşıyor ama... ...benim aklıma başka bir film geldi... ...bir Hollywood filmi, çok önemli olmayabilir... ...bazıları popüler... ...kültür incelemelerinde... ...konu ediniyor, konu ediniyor olanlar... ...biliyorum onu da, oradan benim de aklıma geldi... ...Siden Santo, bir, yıllar önce... ...bir yazıyı okumuştum, o filmi de izledim... ...defalarca dedim, Stanley Donner'ın... ...filmi hatırlar mısın... Ee, At the Town, In the Town filminin ismi. Türkçe sizin. Üç tane bahreli, bir Frank Sinatra, bir Gene Kelly. Aa, the, evet evet. Şey, New York şehrine ilgiliyorlar, izinler, birden çıkıyorlar. Tabii seyrettim. Film New York şehrinde geçen yıldır. O kameranı hatırlıyor musun? Kameranın hızını. O dans. Evet. Brooklyn köprüsünden dans geçmek gibi. bütün New York'u kat ediyorlar ama ve dans ederek. Evet, dans ederek. Evet. ederek evet. Bu. Sonra barda sevgilileriyle üç kadınla buluşmaları, orada dans etmeleri ama hepsi bir gün içinde. Bir gün bir dahi değil. Yani bir, bir izin gününde ama New York gibi koskoca bir kenti bir saatten kısa bir saat anca bir saat içerisinde bize de gezdiriyorlar ve korkunç kamera o hızlı şey yapıyor o dans şeyi yani modern şehrin... Ritm, evet. ne kadar ritmi müthişti. Yani, evet, evet evet yani dans eden bir hızlı bir kamera. Koşan bir kamera. Dans etmek Dansçıları yakalamaya çalışan bir kamera ama yakalayan, baş, yakalamayı da başaran bir kamera vardı. Müthiş bir şeydi. ya yani işte modern şehrin o hızını, modern hayatın hızını şey yapıyor. Bize gösteren bir film olarak benim de aklıma gelmişti. Şimdi burada da kitapta Beatrice Colomina sadece o iki mimarın bilge mimar da dedik biz. Çünkü yersizde değil aslında birbirine taban tabana zıt görüşlerinden yola çıkarak artık pek çok onların görüşlerinin diğer disiplinlerle ilgisini saptamaya çalışıyor. İşte dediğimiz gibi kitle iletişim araçlarıyla mimarın işlevinin nerelere kadar uzandığını gösteriyor bizlere. Burada kitle iletişim araçları özellikle üzerinde durduk saklamak enformasyonla da kalmıyor aslında orada Walter Benjamin'in görüşleriyle de Karl Rosen'in görüşleriyle bir Paralellik kuruyor, evet. yakın kuruyor. Evet. E, sansasyonla da kalmıyor. E, sansa, e, en, enformasyonla da kalmıyor. enformasyon yerinde sansasyon alıyor. Yani sansasyon derken dokunsal bir e, e, duyguları. Sansasyonel yani çok e, haber olmasa da olur. Pek evet. ilgilendirmeyen, evet. Ins insanları ilgilendirmeyen şeyler. Yani kamuoyunda, kamu e, sal alanda tartışma konusu olmayacak şeyler. Magazin. İnsanların özel hayatları belki. Evet. Evet. Yani bir, birisi biraz içkiyi fazla kaçırmış. Onu yolda görüntülemek. Evet. Tartışılma göstermesen de olur insan görmesem de olur Gözlüğünde de çok bakmak içimden gelmiyor bu tartışılacak konuşulacak bir şey de değil dünyada o kadar önemli işler varken sanatsiyon bunun yani ya da sahih san duyguları daha körüklemek şey yapmak evet, pireyi dev yapmak, evet, <gülüyor> yapmak insanın özel hayatlarına girmek eriş Loews belki de haklı. Erişimin dışında kalan hiçbir şey yok. Kameraların erişimin dışında. İnsanlar kendi bir, onlara bir mahremiyet kazandırmak gerekiyor. Mahrem alan, bir kapanma alanı kazandırmak evet. gerekiyor belki de. Bu bizim burada hikaye anlatıcısının şeyi geçtiği gibi, hikaye anlatıcısı olmaktan çıktığı gibi gazeteci ilk haber sunan kişi artık sansasyon şey yapıyor. İnsanların özel hayatlarına giren, onları dediğim gibi hiç ilgilendirmeyen konularda bize sunan, birisi haline geliyor. Burada o saptamayı da yapmış. Maskeleme maskeyle ilgili olan o şeyini ilişkisini basının söylemiş. Şimdi Lawson fotoğraflara karşı çıktığını ve bütün kataloglar mimari kataloglar hazırlanmasına karşı çıktığını hatta hatta mimarın çizim yapmasına karşı çıktığını. Evet, mi? <gülüyor> Şimdi bu, yani mimar demek ben mimarlık mesleğini bilen birisi değilim ama mi, benim bildiğim mimar oturup çizim yapar yani önce. Bir, bir, bir, ondan sonra da o çizime uygun olarak yapılmasını sağlar. E, bu çizim o kadar te, onu dekoratörler falan yapar diyor. Çok önemli bir şey değildir. Yani mimarı o yapıcılardan birisi olarak görüyor çizim şeyini. O, o da işin şeyi e, yani olmasa da olur gibi. Bütün ayrı böyle bir minimalist bir şey var. Yani mimarın görevini fotoğraflarla kataloglar hazırlamaz. Evet. Ama buna karşılık kendisi gerçekten de çok derin yazılar yazmış mimarlık üzerine. Modern şehir üzerine yazmış birisi. Kolomina onların tezini hazırlarken hepsini okumuş. Yazıların da diyor mimar Içi, i̇çeriye tıpkı bir mimari yapı gibidir. Losyazda. Evet, yani. <gülüyor> arkitektonik. demin onu da söylemeye evet. çalışmıştım. Bazı birkaç makalesini yani kitabını okuduğumu söyleyemeyeceğim ama birkaç makalesinden e, hatırlıyorum ben de. <gülüyor> Orada içeriye girmeyi tıpkı bir evin, evde olduğu gibi evin içinde ama kolay kolay da kendini e, özel bir alan olduğu için de. ...yazıların da özel bir alan olduğu için. Evet, yani ele hem, vermiyor onu da ilk evet, ağızda. Hem kendini anlatmak, ifade etmek istiyorsun... olabildiğince çok sayıda kişiye... ...seni okusu, Hiç kimse okumamak için yazmaz. Evet, tabii şüphesiz. Ee, ama bir yandan da zor. Ee, bir kapı var, o kapının kilidini... El, ...elini alıp, cebini alıp saklamışsın. Oradan zor giriyor insanlar ya da... ...dar, kapıyı çok dar tutmuşsun. İçine girip de dolaşmak da... ...çok zor diyor. İnsanların bu... Anlamak, anlamlandırmak için içinde iyice bir dolaşmak, ama o yazıların içinde kaybolmadan dolaşmak da çok pek kolay değil diyor. Evet. Peki devam edeceğiz. Love grubundan da Alone Again o adlı parça dinliyoruz şimdi. Somebody said to me, you know that I could be in love with almost every Alone Again or Love grubundan dinlediğimiz bir parçayla devam etti programımız ve biz de e, Ali Turan'ın ve Deniz Ömer Madra Beatriz Colomina'nın Mahremiyet ve Kamusallık adlı kitabından onu temel alarak o kitabı e, devam ediyoruz konuşmamıza özel konumuzda e, bir ilginç bir konu aslında. Kitle iletişim aracı olarak yani bir medya olarak modern mimari ne ifade eder evet. aslında? Aslında tabii yani iç mekan ve dış mekan mimaride hep bir karşıtlık olarak e, düşünülmüştür ama bu o kadar böyle çok yalın kat bir karşıtlık olmadığını, oldukça karmaşık bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Yani, Gerekli olsun bakışı, gerekse de bakışları, evin ile evin dışında kalan alanla bakışları. Şimdi Ev Los için dışarıya hiçbir şey vermek zorunda değil. Tam aksine onun bir stratejisi var. Sessizlik. Bu sessizlik bilmeyen bir kişinin değil fazlasıyla bilen bir kişinin ketum davranışı. Sır vermeme. Evet. Ev hiçbir şeyi dışarıya anlatmaz. Zimel'in bir, gördüğü bir evde, bir evde gezerken dışarıdan bakarken bir tabela görmüş evin içerisinde. Nerede bilemiyorum ama tabela içinde daha fazlası var yazıyormuş evin kendisi hmm. ev öyledir aslında <gülüyor> ee, sergi ile ilgili ben görmüştüm bir sergi katalogında okumuştum bu evlerle ilgili ee, Rachel Wyatt'ın galiba bir sergisi İngiliz e, sanatçının o evler evlerin nasıl sırsaklarını alda ev, evler hatta biraz tekinsizdirler Freud'un dediği gibi yani o tavan aralarında çocukluğumuzun geçtiği evlerde ev odalarında bir şeyler vardır sırsaklarlar ama Rossun dedi, dediği gibi Fazlasıyla bir şey bilen insanın sırlarıdır bunlar. Yani o sessizliği hiçbir şey bilmeyen değil, çok fazla bilenin. Fazla bilen birisinin e, suskunluğudur, sır saklamadır, mahremiyet alanıdır. Loews modern hayattaki o bölünmeyi çok iyi görmüş. Yani kamusal alanda insanın birçok kişilikleri var. Onların hepsi maske ama dışarıda. Biz asıl e, ben, evin içindekiyim ben. Yani evin içinde bir yazar kendisini saklıyor. Pek çok şeyde yani. De değişik kimlikleri var. Ama bu kimliklerin hepsinde birer maske. Peşoğan'ın söylediği gibi bunu anlatmak istiyordu. Pek çok şeyde Lisbon'da gezerken. Çeşitli Lizbon'un sokaklarına geçerken değişik kişilikleri vardı. Ama evin içinde de bir başka peşo vardı belki. Evet yani bu, bunu söylerken he, söyler söylemez benim aklıma da şey geldi. Oğuz Atay'ın unutulmaz o, o unutulan evet. hikayesinde olduğu gibi tavan arasında böyle orada unutulmuş evet. bir insanın sevgilinin hatta evet. <gülüyor> kendisiyle karşılaşma gibi çok... Tuhaf bizar ama önemli bir hikayedir yani çok. Bir de şu var demin de söyledik iletişim araçlarıyla ilişkisini saptamaya çalışıyorlar dedik. Demir yollarının gelişmesi. Turizmin gelişmesi, kapitalizmin gelişmesi de çok önemlidir demir yolları. Demir yolların gelişmesiyle fotoğrafın gelişmesi arasındaki bağlantıyı kurması çok önemli aslında. Bu yazarlar, bu bilge mimarların yazılarından yola çıkar. Demir yolları bir hem evet metallerin ...taşınmasını sağlanmıştır. Aynı zamanda insanları toplama kamplarına da taşımıştır. Evet. Modernizmin bir çok karanlık yüzünün de katkısı vardır. Orada bir payı vardır demir Ama turizmin de gelişmesinde rol almıştır. Demir yolları eskiden şehrin kapıları, kapılı olan şehirlerin... ...hatta kapısını yıkmıştır. Oralardan girilmelini sağlamıştır. Mimariyle, res, modern resimlerde bakarsan... ...hep demir yolları vardır. Garların resimleri vardır. İzlenici ressamlarda. Hatta... hatta ee... Gemi ressamları resmi yapan yani insanlar, ressamlar daha sonradan birden e, kapitalizmin gelişmesine paralel olarak demiryolları yapıyorlar. İki gelişmeyin e, o kavşağında yaşayan, iki gelişmeyi de tanık olabilen, tarihsel tanık olabilen ressamlar. Çok ama demiryolları hayatı da hızlandırmıştır. Bugün belki hızlı değil demiryolları mı? Hızlandırmıştır. Aynı zamanda fotoğraf da. İşte bunlar mekanı bir meta haline getirmişti. Turistik bir meta haline getirmişti. Mimariyi, eski mimari de bir meta haline getirmişti. Evet, ondan sonra da demir yollarını falan tamamını söküp yerine de yol yaptılar pet, petrol şirketleri evet. falan. Ve bu işi tam... Demir yollar her şeyin başlangıcı. Ama orada kalmıyor. Daha da hızlısı. Da evet, hızlı, da hızlı, da hızlı demir, hızlı, hızlı tren. Evet. Hızlı, o kadar insanlar trenin içerisinde... Belki taşımacılığın, yolculukların gelişmesi, turizmin gelişmesi kasta treni biraz daha aheste bir yolculuk yapmak için tercih ediliyor ama hızlı trende insanlar yemek bile yiyemiyorlarmış bazı o kadar hızlı ki tabaklar oynuyor. Yani <gülüyor> evet. kaza olduktan sonra böyle bir açıklama getirmiş yolcular böyle bir şikayet. Ediyor. Bütün hızlı trenler böyle değil elbette. Çok da hızlı olursa Böyle bir sakıncası var. Yani mekanın burada metalaşması söz konusu. Turist gözüyle bakmak, mimarinde öyle bakması. İçinde oturduğumuz, sırlarımızı sakladığımız yerler olmaktan çıkıp bir yazarın evine bakmakta. Edgar Allan gerçekten biliyorlar mı, seviyorlar mı ama turist rehber onlara götürüp işte burası da Edgar Allan Poe'nun e, Kuzgun'u yazdığı yer evet, diyebiliyor. da bakıyorlar ona. <gülüyor> Turistik foto elinde fotoğraf makinesiyle olabiliyor. Evet galiba bitiriyoruz artık Evet be koeminin sen bugün de Kimi, künyesini verdiğimiz o kitap. Güzel bir kitap. Bir tez. Ama mimariyle ilgili gibi görünmekle birlikte pek çok konuya el atan farklı evet, disiplinlerle... Mahremiyet ve kamusallık zaten evet. iki ayrı alanı. Çok önemli konu kam çok. kamusallık ve evet. mahremiyet. E, bitmemiş bir konu. tamamlam son noktaya korunmamış bir konu. E, bu tartıştı o iki kanonik figür dediği bizim de bilgi mimarlar los ve, de isim, evet. ve e, Le Corbusier'de Eskimiş gibi görünebilir belki ama bence hala hesaplaşmayı tabii, tabii. gerekli Ve olan iki düşünür. Tabii tabii daha epey Aklında bir şey daha söylenecek şeyler var. Yani. Evet evet. Peki o zaman bitiriyoruz. P.T. Smith ile başlamıştık. Onunla da bitirelim. Everybody Wants to Rule the World adlı şarkıyla. Hepinize günaydın. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.